Reci hadisesi ve diğer imtihanlar. Hicri üçüncü senenin sefer ayında... ...Adala ve El-Kare kabilelerinden bir heyet gelerek... ...aralarında Müslümanların bulunduğunu... ...bunların eğitimi için bazı hocaları vermesini... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den talep ettiler. O da... Altı veya on kişilik bir hoca heyetini bunlara verdi. Fakat Reci mevkiye gelince Müslümanlara ihanet edip çoğunu şehit ettiler. Ve Hubebbin adıyla Zebbin desineyi Mekkelilere sattılar. Bu iki sahabi Bedir savaşında en çok Mekkeli kafirleri öldürenlerdendi. Mekkeliler şölenler yaparak, eğlenerek ve işkence yaparak bu iki Müslümanı şehit ettiler. Allah için öldürüldüler ve onun için şehitler mertebesine yükseldiler. Allah onlara ölü demememizi emrediyor. Onlar diridirler ve ölmezler. Bu iki şehitten Hubeyb, öldürülmeye götürülürken söylediği şiirin sonunu şöyle bağlıyordu. ''Mü'min öldürüleyim de dünya umurumda değil. Yolum Allah'a gitsin de şekli önemli değil.'' Allah'ı zikrede de şehit oldular. Müslümanlar bu hadiseye çok üzülmüşlerdi. Ne var ki davalar çile çektikten sonra kazanılır. Onun için sabrettiler ve mücadelelerine devam ettiler. Bir müddet sonra da Mauna Kuyusu hadisesi meydana geldi. Amir kabilesi kabilelerinde bulunan Müslümanları eğitmek için... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip hoca istediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, 70 sahabisini bu işle görevlendirerek gönderdi. Fakat Müslümanlar İbni Tufayl denen şahsın arazisinden geçince, Mauna kuyusu başında, uykudayken tuzağa düşürülüp şehit edildiler. Kurtulan tek sahabi, bu katliamın yapıldığı sırada orada bulunmayan Amr bin Ümeyye idi. Mauna hadisesinden kurtulan tek sahabi Amr, Müslümanların müttefiki olan Amir oğullarından iki kişiyi Hatay'ın öldürmüştü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların diyetini vermek istedi. Bunun için de diyetin ödenmesinde yardımcı olmaları için anlaşmaları gereği nadir oğulları Yahudilerine gitti. Yahudiler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikten sonra kendi aralarında gizlice ona suikast düzenlediler bir damdan atacakları taşla onu öldürmeyi düşünüyorlardı. Bu ihaneti hazırlayan Nadir oğulları reisi Huyey bin Ahtap'tı. Halbuki sahabesiyle beraber sayıları onu geçmeyen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve yanındakilere bin kadar Yahudi saldırabilirdi. Fakat korkarak böyle yapmadılar. Onun içindir ki her hareketleri ihanetle doludur. Mertçe hareketleri yoktur. Allah Resulü'nü korumak için Cebrail aleyhisselamla ona Yahudilerin ihanetini bildirerek oyunlarını bozdu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yahudilerin kendisine tuzak hazırladıkları bildirilince derhal Medine'ye hareket ederek Muhammed bin Mesleme vasıtasıyla Nadir oğulları Yahudilerine şu emri gönderdi. Aramızdaki anlaşmayı bozdunuz. Buna ceza olarak 10 gün içinde Medine'yi terk edin. Bundan böyle Nadir oğullarından yakalanan herkes cezalandırılacaktır. Fakat Yahudiler biraz da Müslümanlar arasında bulunan münafıklara güvenerek... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrini tutmadılar... ...ve Medine'yi terk etmediler. Yahudilerin bu tutumları üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...kalelerinin kuşatılması emrini verdi. Kuşatma 15 gün sürdü. Yahudiler ne savaşmak için kalelerinden çıkıyor ne de teslim oluyorlardı. Nihayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle hurmaları kesilmeye başlanınca her şeye maddeyle bakan Yahudiler teslim olmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Yahudi'nin bir deve yükü eşyalarını alıp Medine'yi terk etmesini izin verdi. Bunun üzerine teker teker kalelerinden indirilip sürüldüler. Halbuki kalelerine ne kadar güveniyorlardı. Allah şöyle buyuruyor: Kitab-ı elinden küfre sapnağınları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Onların çıkacaklarını siz sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Böylece Allah'ın azabı da onlara hesaba katmadıkları bir yönden geldi. Yüreklerine kolkus salıverdi. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın. Ama insanlar ibret almıyorlardı. Kalelerin, muhafızların, askerlerin, tel örgülerin, ev dolusu hazinelerin, dalkavukların kendilerini koruyamayacaklarını anlamıyorlardı. Firavunlar, Nemrutlar, Kayserler, Kisralar, Şahlar, Diktatörler dayanabildiler mi İslam'ın karşısında? Sürülen Yahudilerin malları... İslam devleti için ganimet alındı. Boşalan evleri de Mekke'den hicret edip Medine'ye gelmiş olan ve evleri bulunmayan Müslümanlar yerleştirildi. Uhud Savaşı'nın sonunda İslam ordusu daha doğru çekildikten sonra Mekke ordusunun komutanı Ebu Süfyan'ın teklifi üzerine bir sene sonra Bedir'de tekrar karşılaşmak üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşmaya varılmıştı. Kararlaştırılan zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber Bedir'e gitti. Ne var ki Ebu Süfyan bu savaşa hazırlık yapmış olmasına rağmen İslam ordusundan korkarak son anda kararından caymış ve Bedir'e gelmemişti. Dolayısıyla savaş olmadı. Müslümanlar günlerce Bedir'de beklemelerine rağmen Ebu Süfyan gelmeyince orduyu toplayıp Medine'ye geri döndüler. Buna son Bedir gazvesi denir. Devlet başkanı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haksızlıklara, insanlara işkence yapılmasına karşı çıkıyor, bu kabil hareketlerde bulunanlarla kıyasıya mücadele ediyordu. Onun için en zorlu günler olan Mekke döneminde böyle bir mücadele verildiği gibi devlet başkanı olduğu Medine döneminde de aynı şekilde mücadele ediyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 5. senenin Rebiülevvel ayında Dûmetül Cendel denen yerde çok sayıda adam toplandığını ve bunların gelen geçene zulüm ve işkence yaptıklarını haber aldı. Bunları duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zulüm ve işkenceye son vermek için ordusunu toplayıp Dûmetül Cendel'e hareket etti. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya varınca işkenceciler kaçmıştı. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla savaşmadan zulümlerine son verip Medine'ye geri döndü. Bu gazbeye yapıldığı mevkiden dolayı Dümetül Cendel gazbesi denilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olmasına rağmen Medine dışındaki gayrimüslimler ona tahammül edemiyor, onun bir devlet kurmuş olmasını hazmedemiyorlardı. Onun için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan Medine'deki Yahudi, münafık ve müşriklerle mücadele ederken öbür yandan da dış düşmanlara karşı daima alarm durumundaydı. Nitekim seriye ve gazbilerin çoğunun sebebine bakacak olursak, bunların İslam devletini yıkmak için planlar hazırlamakta olan gayrimüslimlere karşı yapıldığını görürüz. Mustalikoğulları kabilesinin İslam devletine karşı Medine'ye saldırmak için toplandıklarını haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların gelişini beklemeden kendisi de ordusunu hazırlayarak hareket etti. İki ordu El-Mureysi denen yerde karşılaştılar. Kısa süren çalışmadan sonra düşman teslim oldu. Malları ganimet, kendileri de esir olarak alındı. Münafıklar kendilerini bu savaşta da gösterip, Müslümanlar arasında fitne çıkarmak istedilerse de... ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...sahabileriyle birlikte buna fırsat vermediler. Mekke'liler kısmen de olsa Bedir Savaşı'nın intikamını... Ota kazandıkları savaşla aldıklarına inanıyor, kabuklarına çekilmek istiyorlarsa da onları devamlı olarak İslam devletine karşı kışkırtanlar vardı. İslam devletine karşı yürütülen bu düşmanlık hareketini özellikle Medine'den sürülmüş olan Nadir oğulları Yahudileri ve bunların lideri olan Huyay bin Ahtab yönetiyordu. Bu Yahudiler fiili olarak İslam devletine saldıramadıklarından bunu başkalarına yaptırmak istiyorlardı. Bu gayeyle Reisleri Huyey yanına 10 kişilik bir heyet alarak Medine'ye gidip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı Mekke devletiyle bir ittifak kurmayı teklif etti. Yahudiler Tevhid İslam'a karşı puta tapıcılarla ittifak kurdular. Onlar hakkında...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 Hiçbir yardımcı bulamazsın. Yahudi Huyey bin Ahtap, Mekkeli müşrikleri Müslümanların aleyhine sürekli kışkırtıyor ve Müslümanlar güç kazanıyor, bir gün onlar sizi yok etmeden siz onları yok edin diyordu. Yahudiler bu şekilde Mekke Devleti ile ittifak kurduktan sonra Gatafan kabilesine gidip onları da Müslüman devleti aleyhinde kışkırtmaya başladılar. Gatafan kabilesi Yahudileri karşı daha tedbirli tavrandı. Müslümanlarla savaşırız ancak Hayber hurmalıklarının bir senelik gerilinde isteriz dediler. Yahudiler bu teklifi de kabul ettiler. Daha neler vermezlerdi ki, Yeter ki, Yeryüzünde, Medine'de kurulmakta olan topluluk yaşamasın. Yeter ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Kendisine örnek ve lider kabul edip, Onun sünnetine göre, Nizamını kurmuş bir toplum, Bulunmasın arzu ediyorlardı. Gatafandan sonra, Beni Süleym'e giden Yahudi heyeti, Onları da ittifaka dahil etmeyi başardı. Yani küfür yine tek millet olarak İslam'ın karşısındaki yerini almaya hazırlanıyordu.